Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ederken yani Medine-i Münevvere'de selam verirken kişi kıbleyi arkasına mı almalı? Sonra dua ederken ne tarafa yönelmeli? Ebu Hanife Hazretleri selam ve dua esnasında kıbleye karşı yönel, yönelir, yönelmemiz gerektiğini söylemiş. Bu doğru mudur demişler bu tarım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selam vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi selamlamanın adabı gerek fıkıh kitaplarımızın hac bölümünün sonunda hı hı. gerekse mustakil hac kitapları telif etmiş olan alimlerimizin özel bablarında çok geniş ve uzun uzadıya anlatılıyor. Biz kısaca söyleyelim. Öncelikle nasıl ki dünyada olan bir insana selam verirken yüz yüze karşı karşıya geliyoruz ve öyle selam veriyorsak bir ölüyü kabrinde ziyaret ederken de yüzüne karşı dururuz. Ayak hizasına yakın bir yerde veyahut da dizlerinin hizasından durur. Karşıdan ne yaparız? selam veririz. Peygamber ve vesselam Efendimizin de yüz kısmına karşı döneriz. Evet. Dönüş esnasımızda, selamlama esnasında yüzümüz Peygamber ve vesselam yüzüyle karşı karşıya sırtımızda kıbleye sırtımızda kıbleye gelir. Yani sırtımızı kıbleye dönmüş oluruz. Bu selamlamanın adabındandır. O şahsa verilen değerin, kıymetin bir ölçüsüdür. Evet. Onun için en büyük değeri, en büyük kıymeti e, elbette ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hak ediyor. O nedenle karşısında dururuz ve selamlarız. Daha sonra iki adım, üç adım geçtikten sonra malum Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, sonra Hazreti Ömer Efendimiz onlara da aynı şekilde yüzlerine karşı durur, selamlarız. Onlar da bizim selamımızı alırlar. Ancak onlar... Ayrı bir alem, kabir aleminde, berzak aleminde biz ayrı bir alem, dünya aleminde bulunduğumuz için onların selam almasını biz duymayız. Ama onlar bizi görür, duyar ve selamlarımıza da mutlak surette mukabele ederler. Dolayısıyla nasıl ki canlı olan bir kişiye yüzde selam veriyorsa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de yanındaki o güzide iki sahabesine de Rıdvanullahi Aleyhi mecmain, yüzlerine karşı durarak selam veririz. Kardeşimiz i̇mam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'ten aktardığı sanıyorum ki bir yanlış anlamadır. İmam-ı Azam Efendimiz öyle demiyor. Selamlığa bu şekilde verildikten sonra bir kenara çekilir. Ve bu sefer kenara çekildikten sonra diyelim ki şu anda müsaade etmiyorlar da 50 metre o tarafa gittikten sonra sol tarafına Cibril kapısına evet. doğru veya Cibril kapısına gitmiyorsak bile nazik bir şekilde ziyaret edenler üzmeden arkasından dolaşıp arkasından dolaşıp sağ tarafa selam kapısına, babu selam kapısına doğru gideriz. Uygun bir yerde kıbleye döneriz, kıbleye döneriz ve o şekilde dua ederiz. Dua esnasında kıbleye dönmek sünnet, selamlama esnasındaysa bizzat peygamber aleyhissalat ve selam ve o iki sahabisinin Yüzlerine karşı durmak adaptandır ve sünnettir. Evet. Ancak halkımız şöyle yapıyorlar. E, bu da yanlıştır. Ad, ziyaret adabına da asla uymaz. Nedir o? Hem selamlamayı Peygamberimizin yüzüne karşı yapıyor. Hem de ellerini kaldırıp duayı. Hayır. selamla bittikten sonra dua Allah'a yapılır. Peygamberimiz de kuldur. Hiçbir kula dua edilmez. Hiçbir kula dua edilmez. Ya Dua sadece ve sadece Allah Celle ve Ala Hazretlerine yapılır, duanın adabı nedir? Kıbleye karşı dönmektir. Kıbleye karşı dönmektir. Biz sanırım orada yanlış yapıyoruz. Orada yapıyoruz. Duayı e, yine peygambere dönük yapıyoruz, bu yanlıştır. Sağa veya sola uygun bir şekilde Hı. çekildikten sonra peygamberimize aleyhisselatü vesselama arkamız gelmeyecek şekilde, yanımız gelecek arkamız gelmeyecek evet. şekilde, yanımız gelecek şekilde diyelim ki 20 metre 30 metre veya 50 metre işte duruma bağlı olarak çekildikten sonra kıbleye döneriz. Oturarak veya ayakta fark etmez Cenab-ı Hak Celle ve Aleyha Hazretlerine dua ederiz. Evet.